Allahu biallahin Şaitan Rajeem. Salla Rabbi الله Rahman al Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve sallallahu sallamü ala Rasulü Muhammad. Ve ala alihi ve sahbihi ve mansalar nehjih ve manitbahe bih ihsan layumdin. Rabbı şirhli sədri ve yasli amli ve hulukta min sani fakat Allahümme a'llimna ma yagfa'na ve anfa'na bimu a'llemtena ve zilna ilman bir rahmetike yâ arhamar rahimin. Amma ba'd Bu hafta cahiliye meselelerinden 29. kaldığımız hasletten devam edeceğiz inşallah Muhammed bin Abdülvahhab'ın Mesailul Cahiliyeti Khalefe fiha Rasulullah ehlul cahiliye Yani peygamberin cahiliye evine ettiği cahiliyenin meseleleri adlı risale Yani peygamberin cahiliye evine mukhalefet cahiliyenin meseleleri adlı risale 29. esas olarak el ilhadu fi ve Allah'ın celle celalühun isimlerinde ve sıfatlarında sapma. Allah azze ve celle'nin subhanahu ve taalan isimlerine ve sıfatlarında sapkınlığa düşmek, ilhada sapmak. Bununla alakalı olarak İmam Aliüsin şu ayeti kerimeye getirmiş. A'raf suresi 180. ayeti i kerime. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala velillahi'l esma'ül husna en güzel isimler Allah'ındır. Fed'uhu biha. Onlarla Allah'a dua edin. Ve'darullezine yulhidun fi esma'ihi. Allah'ın ayetleri hakkında ilhada sapanları da terk edin. Sayuzzaun ma kanu Şüphesiz ki onlar yaptıklarıyla cezalandırılacaklardır. A'raf suresi 180. ayeti. Kerimedir. Tabi burada bu ayet-i kerimeyi İmam Ali biraz açmış, tefsir etmiş kelime kelime. Biz de gayret edeceğiz onun yorumlarını ve kendi yorumlarımızı aktarmaya inşallah. Bu ayetin tefsirinde en güzel isimler, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ En güzel isimler Allah'ındır ifadesi için diyor ki, تَنْبِيحٌ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَيْفِيَةِ ذِكْرِهِ taala. Allah'ın zikretmenin keyfiyeti hakkında Allah burada müminlere uyarıda bulunuyor diyor. وَكَيْفِيَتِ الْمُوَامَلَةِ مُخَلِّينَ بِذَلْكَ anhu subhanahu سُبْحَانَهُ taala Allah hakkında gafil kalan, onun isimlerini zikretmek konusunda gafil kalan, muamelatta, Rableriyle olan muamelatlarında gevşek olanlara bir uyarı olarak Allah subhanehu ve teala bunu söylüyor diyor. Şimdi bakın güzel kardeşler. Allah'ın bazı isimleri vardır ki, insanlarla ortak olarak aynı manada, aynı şekilde telaffuz edilebilir. Mesela Allah Subhanahu ve teala kerem sahibidir. Kerem, Arapçadan Türkçe'ye tam olarak tercüme edildiğinde cömert olmak, bonkör olmak, el açık olmak gibi manalara gelir. Allah azze ve celle subhanehu ve teala kerem sahibidir. Yani eli açıktır, Allah vermekten korkmaz. Bol bol verir, lütfundan bol bol ihsan eder. Şimdi insana da siz kerem diyebilirsiniz, kerem adını verebilirsiniz. Yani bu adamın sıfatı olabilir. Ama Allah'ın kerem sıfatıyla kulun kerem sıfatı birbirine benzemez. tıpkı maymunun eline el dediğimizde, filin eline de el dediğimizde, ikisi de el diye isimlense dahi sıfatı nedir, keyfiyeti nedir, farklıdır. Yani biri daha küçük, daha büyük, daha akıllı, daha işte ince, daha uzun, daha kısa. Bu tarz farklılıklar vardır sıfatında ve keyfiyetinde. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala'nın da isimleri kullarla karşılaştırıldığı zaman tabii ki aynı değildir. Kim aynı olduğunu söylerse kafir olur. Çünkü Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. İmam Bukharen hocası İmam Humeydin diyor ki kim? Allah'ı yarattıklarına benzetirse o kafirdir, onun küfünde şüphe olmaz. Müslümanlar zaten müşebbih'e ve mücesime diye İslam tarihinde ortaya çıkan esman ve sıfat konusunda sapık sapkınlığa dalan bu iki taifeyi tekfir etmiştirler. Selef. Mücesime dediğimiz şey cisim. Allah'ı cisimlendiren Allah'a cisimlik atfeden. Sapık taifeye verilen genel isimdir. Müşebbihe ise Arapça teşbih kelimesinden türemiştir. Şıbh bir şeyin bir şeye benzemesidir. Tıpkı mücessime gibi onlar da demişler ki Allah'ın eli var, Allah'ın yüzü var bildiğimiz el gibi bildiğimiz yüz gibi demişler haşa. Hatta Yahudilerden bir fırka bunu söylemiş, Rafizilerden bir fırka bunu söylemiş Allah'ı insanlara benzetmişler. Bunların kâfirliğinde ümmet ihtilaf etmez. Bunlar Allah'ın esma ve sıfatları hakkında ilhada sapanlar. İlhad nedir Arapça? Mesela eski mezarlara lahit derler halk arasında. Değil mi? Bu gömülerde falan çıkan eski mezarların adı lahit'tir. Asıl kökü ilhaddır ve mezara da lahit denir sebebi şudur. Allah Resulü'nün döneminde mezar kazılırken Şöyle iki metre aşağı bir kazı yapılırdı ve daha sonra L harfi olacak şekilde, şimdi L'nin uzun kısmı oldu. L harfinin geri kalan kuyruğu olacak şekilde aşağı indikten sonra şöyle bir 50 santim kadar da içeri geçilirdi. Bir ölünün sağacağı kadar yer. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüleri böyle derdi aleyhissalatü vesselam. Ölüyü o boşluğa koyar Elhar buna deniyor Araplığa yani dümdüz gidiyorken ani bir şekilde sapmanın adıdır. Dümdüz gidiyorken ani bir şekilde sapmanın adıdır İlha. O yüzden mezar düz gidiyorken bir anda L şeklinde kenara saptığı için kazı ona lahit denmiş. Allah Azze ve Celle de ayet-i kerimede diyor ki وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُرْحِدُونَ O ilhada sapıklığa Allah'ın isimleri hakkında doğru yolu bırakıp da ehliliğe sapanları sen ne yap? Bırak diyor Allah Subhanahu wa Teala. İlhat ehli bunlar. Tabi وَلِلَّهِ الْاَسْمَا <الْحُسْنَة> Husna dedikten sonra önemli bir yer var. فَدْأَوْهُ بِهَا O isimlerle Allah'a dua edin. Şimdi bakın bu şer'i hükmü anlamak için azıcık akıldan ve fıtrattan adamın nasibinin olması lazım. Düşünün ki bir çocuk, bak bir kız çocuğu, yani kız çocuğun akledebildiği bir şey. 4-5 yaşında bir kız çocuğu, gelecek babası kızmış ona ne yapacak babasına? Şirinlik yapacak, onu övecek, güzel sözler söyleyecek. Öyle mi? Kadın kocasının aynısını yapacak. Erkek, rütbeli bir erkeğe yani kendisine kızmasın ve istediğini yapsın diye bir şeyleri anlatacakken ne yapacak? Önce ona diyecek ki sen işte affeden bir adamsın, insanlara iyilik yapan bir insansın, güzel ahlak sahibisin. Değil mi? Sen kusura bakma hani böyle bir şey yaptı bu fıtri tabi bir olgu. Peki elhamdülillah diyoruz ya övgü Allah'a aittir. Övgüyü hak eden Allah'tır Celle Celaluhu. Subhanahu ve Teala. Yerleri ve gökleri yoktan var eden bizim yaratıcımız Rabbimiz olan Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle dua edilirken bunu hak etmez mi? O bunu ilk hak edendir. İlk hak sahibidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'tan daha çok kimse övülmeyi sevmez. Allah'tan daha çok kimse övülmeyi sevmez. O yüzden Allah'ı övünüz dualarınızda. Yani dua ederken Allah'ı övmek esastır. Allah zaten Fatiha Suresi'nde duanın usulunu öğretmiştir bize. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemler Rabbine hamd olsun. Rahim. Bak isim ve sıfatlarını sayıyoruz. O Rahman, Rahim. Malikiyevmiddin. Din gününün meliki sahibi. Yani şimdi bodozlama girelim mi arkadaş? Şimdi bir adama bir meseleyi açacakken, bir insanla konuşurken önce bir mukaddime yapıyorsun. Nasılsın, iyi misin? Nasıl işler güçler? Bir mukaddimesi var, bir anda dalınmaz. Edepsizliktir bu. Kul Rabbine karşı da edebini korumak zorundadır. Kendine karşı edebi vardır. Kulun kullara karşı edebi vardır. Kulun Rabbine karşı edebi vardır. Kulun Rabbine karşı edebi de bu ayette dediği gibi وَلِلَّهِ الْاَسْمَٰى الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا Allah'a dua ederken o isimlerle edin. Rızık isteyeceksin. Allah'ım sen keremsin. Allah'ım sen rezaksın. Allah'ım sen vermekten bıkmazsın. Allah'ım sen fakir olmazsın. Senin hazinen bitmez. Allah'ım biz sana muhtacız ama sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen ganisin, zenginsin yani hiçbir şeye muhtaç olmayanlar. Nahnu fukara, bizse fakiriz. Fakir ihtiyaç sahibi olmak demektir. Biz sana karşı fakiriz, sense zenginsin. Bana lütfundan ver diye dua etmektir esas olan. Allah'a günah işledik, isyan ettik ki isyan etmeseydik Allah bizi yok ederdi. Tirmiz'in üstünlerinde rivayet ettiği gibi yerimize günah işleyen ve tövbe edip bağışlanan bir topluluk getirirdi Allah subhanahu ve Teala Tirmizi sünende rivayet ediyor, sizi günah işlemeseydin Allah sizi giderdi. Yerinizde günah işleyen günah işledikten sonra tövbeden bir kavim getirdi. Biz günah işleyeceğiz ki, sonra da Allah'a ağlayacağız, yakaracağız. Rabbimizdir bileceğiz ki, Onun sıfatları tecelli etsin. Hangi sıfatı? Gafur, Afur, Rahim. Hep merhamet sıfatları bunlar Allah'a. Yani. Ben Allah'a azze ve celleye, subhanahu ve taala'ya karşı bir kul olarak günah işleyeceğim, isyan edeceğim ki Allah azze ve celle de subhanahu ve taala da ne yapsın karşılığında afuv sıfatını, rahim ve gafur sıfatını tecelli ettirsin. Bu Allah azze ve celle subhanahu ve taala'nın bize yazdığı kaderdir, kanundur, değişmez. O yüzden hangi meselede şifa isteyeceğiz? E Bak peygamber öğretmiş. Allahümme Rabbennaz. Ezhibil Bez. Veşfih. Ve entes şafi. Şifa ver sen şafiisin. Bak peygamber öğretmiş. Şifa isterken şifa ver Allah'ım sen kerimsin dememiş ki. Şifa isterken Allah'ım şifa ver sen raufsun dememiş ki. Şifa ver sen şafiisin demiş. Kul Rabbinden ne isteyecekse. Celle Celaluhu'dan Subhanahu ve Teala'dan. Ne yapması gerek? Allah'ın o ismine uygun, istediği şeye uygun olan ismiyle istemesi lazım. فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِه۪ İsimleri hakkında ilhada sapanları bırak. Şimdi burası çok önemli. Burası, İblis aleyhi'l-le'ni'nin Allah'ın şeriatıyla hükmeden şer'i devletlerde, kabirlerin yıkıldığı, yakıldığı Yerle bir edildiği, kabir şirkinin olmadığı şer'i devletlerde şeytanın insanlara geldiği baptır bu esma sıfat meselesi. Çünkü iblisin temel gayesi Ademoğlunu kendini cehennemde komşu etmektir. Nasıl yapar bunu? İki şekilde yapar. Bir, öncelikle hedef onu şirke bulaştırmaktır. Bulaştığı şirkle beraber ebedi olarak yanında komşu kılmaktır onu. Onu yapamazsa Müslümandır bir adam, Müslümanı günah işleyerek gücü yettiği kadar cehenneme sokabilme çabasıdır. Şimdi hakimiyet Allah'ın elinde, şerii mahkemelerde sadece Allah'ın ve Resulünün hükmü konuşuluyor. Kabirler yerle bir edilmiş, kabirlere ibadet edilmiyor. İnsanlar nasıl şirke düşecek de şeytanın ebedi komşusu olacaklar bir şey kalmadı. O da itikat. Nedir itikat? Akade kelimesinden gelmiş, bir ipi bir ipe bağlamanın adıdır. Kalbin kesin kez bağlandığı şeydir. İlmin bir üst mertebesidir. İtikat ilmin bir üst mertebesidir. Bakın, ben itikat ediyorum ki yemek yemeyen açlıktan ölür. Bu bir bilgidir. İnsanların insanlara naklettiği, gözümüzle şahit olduğumuz aç kalanın öldüğü, değil mi? Görerek, duyarak, insanlardan işiterek tecrübeyle elde ettiğimiz bir bilgidir. Artık bu bilgi kesinlikle tartışma götürmez. Hiçbir şekl şüpheyi barındırmayan bilgi olunca ne olur? İtikat olur. O yüzden diyorum, ben itikat ediyorum ki aç kalan adam ölür. İslam da. Zahir şirk dediğimiz kabre ibadet etmek, hükmü Allah'tan başkasına vermek, Allah'tan başkasına muhakeme olmak, bugün insanlar tekfir ettiğimiz ne varsa Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar diye. Bu zahir şirklerin sadece terk edilmesi değildir. Bununla beraber Allah'ı ve Resul'ünü yalanlamaya varan batıl kötü itikadların da ne yapılmasıdır? Reddedilmesidir. Allah bize bunu da dayatmıştır. Bakın mesela tarihte ortaya çıkan esma ve sıfat noktasındaki batıl itikatlar. Biliyorsunuz Cehm İbni Safon denen zındık, Ca'd İbn Dirhem gibi onun yolunu takip edenler. Aslında Ca'd İbn Dirhem bu mezhebi ilk ortaya atan. Ama o dönemde sünnet sahipleri güçlü olduğu için Ca'd İbn Dirhem Allah konuşmaz, Allah bilmez, Allah görmez. Niye gitmiş adam buna? Diyor ki eğer Allah bilir dersek Allah'ı yarattıklarına benzetmiş oluruz. İnsan da bilir, Allah da bilir, ortak olmuş olur. Allah görür dersek insan da görür, Allah da görür o zaman benzetmiş oluruz. Allah işitir dersek insan da işitir o zaman benzetmiş oluruz dediler. Cadimli dirhem de, denen bu zındık. Tabi o dönemin Bölge valisi kurban bayramı günü onu hutbenin altına bağlıyor. Ey Müslümanlar diyor hutbeyi verdikten sonra Allah'a kurban kesin. Ben de bu zındık Allah Musa ile konuşmamıştır, İbrahim'i dost edinmemiştir diyen bu zındığı Allah'a kurban edeceğim diyor. İniyor hutbeden o adamın kafasını kesip öldürüyor orada insanların gözünün önünde. Tabii bu fitne kapanıyor o zaman. Bu mezhebi kavileştiren, güçlendiren ve sistematik bir şekilde yayan insanlar arasında cehbin safvan. Sonradan etba kazanan, sonra onların arkadan yolunu takip edenler var. Bunlar ne dediler? Aynısını söylediler. Allah dediler Musa ile konuşmamıştır. Şimdi Allah konuşur dersek dediler nasıl konuşuyor, hangi dilde konuşuyor, hangi sesle konuşuyor. Şeytan 50 tane soruyla ne yaptı? Bunları helak ettirdi. İsim ve sıfatta başka bir taife çıktı. Kelamcılardan Maturidi ve eşarilerden bidatçı dediğimiz, hatta selefin bir kısmını tekfir ettiği insanlar. Bunlar ne dediler? Mesela bugün bu kavimde de yaygın olduğu üzere dediler ki Allah her yerdedir. Şimdi her yer dersen tuvalet de yerdir, meyhanede yerdir, kerhannede yerdir. Her yer yerdir yani. Allah her yerdedir dersen Allah'ı tuvalete de soktun, meyhaneye de soktun, en necis mekanlara da sokmuş olursun. Allah ilmiyle her yerdedir. Her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyin şahididir. Ama Allah yarattığın içinde olmaz. Niye? Bakın bu yaratık. Yani Halik değil, yaratan değil. Hepimiz Allah dışındaki her şey mahluktur, yaratılmıştır yaratıktır yani her yaratılmışın da bir boyu bir eni bir hacmi var şu incelik kalınlık var ya milimetrik elimdeki kağıdın bunun bir hacmi var kapladığı bir ölçü birimi var Allah nasıl sınırlı bir şeyin içinde olsun Allah sınırsız değil mi sınırlığın içinde ne işi var haşa o zaman Allah mahluk olur Allah her yerdedir diyenler Sözlerinin eğer arkasında duracaksa Allah'ı yarattığın içine sokmaları lazım Haşa. Allah mahluk değildir. E ne diye o zaman ehli sünnet? Diyorlar ki Allah kendini nerede vasfettiyse oradadır. Nerede vasfetmiş? Em amin tum man fi sema'i ay yakhsif bikum al Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? E hoca o zaman şu gördüğümüz bulutların arasında mı? Haşa onu diyen de kafirdir. O gök de bulut da nedir? Mahluptur zaten. Yaratılmıştır. Bak az önce ne dedik? Allah yaratılmışın içinde değildir. E nerede o zaman? Yaratılmışın sınırı var. Onun bittikten sonra. Gök bir şeyin tavanı demek. En üstü demek. Mahlukatın sınırı var. Her şey arşın içinde. En büyük yaratılmış şey arş. Arş hepsini kaplamış, onun içinde kürsü, kürsü yerleri ve göklerini içine almış. İnsanlar, cinler, hayvanlar, bütün yaratılanlar da yerlerin ve göklerin içindeler. İşte bu sınırı mahlukatı. Arştan sonra ne var? Bilmiyoruz. Desen ki boşluk var, boşluk bile bir yaratıktır. Niye? He boşluğun eni boyu hacmi vardır. Fizik, az buçuk fizik okuyan herkes bilir. İşte orayı tefekkür etmeyecek insan. Nebi Sallallahu diyor ki La تفكروا في الله fi في Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, Allah'ın yarattıklarını düşünün. İslam'da ne zındıklık, ne sapıklık, ne pislik çıktıysa esma sıfat meselesinde Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını akılla ölçmeye kalktığı için insanlar helak oldular. Saçma sapan sözler atmaya başladılar bu sefer. Mesela <gülüyor> Maturidiler ve Eşariler kendi kafalarından Allah'a isimler ve sıfatlar isnat ettiler. Şimdi Allah Rahman mıdır? Birçok ayette söylüyor. Rahim midir? Birçok ayette söylüyor. Kerem sahibi midir? Birçok ayette söylüyor. Gafur afuh. Bunlar Allah'ın kendisini vasfettiği şey. Matüridiler, esşerler kalkmışlar. Kıyam bi nefsi, wahdaniye, el vücud, el kiedem, el baka. Kafalarından sıfatlar uydurmuşlar. Çocukluktan beri de ezberletiyorlar bize camilerde bunları. Öyle mi? Din diye öğretiyorlar sapıklığı bize. Bunlar ne Kur'an'da var, ne Sünnet'te var. Bunları insanlar sonradan akıllarıyla koymuşlar. Allah'ın delil indirmediği, مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِّنْ Allah'ın hiçbir delil indirmediği, insanların akıllarıyla ve hevalarıyla koydukları şey. Ama Rahman, bak birçok ayette okuyup görebilirsin. Kerim ismini birçok ayette okuyup görebilirsin. O yüzden Allah'ın isim ve sıfatlarını kafamızdan uyduramayız. Mesela, diyor ki ayeti kerimede, Allahu يَسْتَهْزُرُ bihim. Ve muttuhum fi tugyanihim Onlar diyor alay ettiler. Allah da onlarla alay ederdi. Allah onları azgınlıklarıyla baş başa bıraktı. Şimdi Allah onlarla alay ederdi ifadesinden biz Allah'a müstehzi ismini verebilir miyiz? Yani alay eden? Yok. Çünkü ne ayette ne de hadiste böyle bir isim gelmemiş. Ve mekaru ve Allah Vallahu خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah tuzak kurdu, onlar da tuzak kurdular. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Diyebilir miyiz Allah'ın ismi için? Allah makirdir. Yani tuzak kuran. Diyemeyiz. Allah çünkü hiçbir ayet-i kerimede veya Resulullah sallallahu anh hiçbir hadis-i şerifte makir ismini kullanmamış. Normalde tuzak kurmak insanların örfünde kötü telakki edilir. Öyle mi? Şimdi Allah'a yakışır mı böyle bir şey? Tuzak nedir insanların örfünde? Birini aldatmak, ona zarar vermektir. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle böyle değildir. Allah kurdukları tuzan karşılığı, cezasını misliyle onlara verir. Buna mincinsil mukabele denir. Mesela Kur'an'da bunun örneği çoktur. Bunlar önemli şeyler. Mesela bakın ayeti kerimede diyor ki وَاِنْ وَا اَقَدْتُمْ فَاَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُقِبْتُمْ bi. Eğer size ceza verilirse misliyle de siz onlara ceza verin. Veya başka ayeti kerimede eğer size düşmanlık ederseler siz de misliyle düşmanlık edin. Eğer size karşı azgınlık ederseler siz de misliyle azgınlık edin başka bir ifade gene Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Allah azgınlığı emreder mi? Birçok ayette diyor ki Allah size azgınlıktan nehyeder. Burada da diyor ki, azgınlık ederseler misli kadar edebilirsiniz. Nedir bu? Mincilsil mukabeledir. Yani size karşı azgınlık eden bir adama yaptığının misliyle kısa sen cevap vermenizin adı azgınlık diye isimlendirilse de, zahiri manada hakikatte onun adı azgınlık değildir. Anlaşıldı mı burası? O hakiki manada azgınlık diye ifade edilmez. O zahiren azgınlık ifadesini alır. O hak olan şeydir. İsmi başka bir şey. Adına ceza de, <gülüyor> hak ettiği de. Öyle mi? Ama ayetin kerimenin devamında ne diyor? "Ve in sabartum fehuve hayrul Ama sabır ederseniz sabır en güzel yoldur. Niye? Misliyle karşılık vermek bizi de ahlaksızlığa iter. Bizi de bazen azgınlığa iter. Bizi de bazen ölçüsüzlüğe iter. Öyle mi? "Ve in sabartum" فَوَهَا خَيْرُ لِسَّابِرِينَ وَاسْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ illa billah. Sen sabret, senin sabrın ancak Allah'ın dilemesiyle. Yani bu ayet Mekke'de nazil olmuş. O gün müşrikler Müslümanlara eza diyorken Allah Azze ve Celle'nin davetin hikmeti gereği, yani hikmetli davet ve davetin maslahatı gereği, Peygamber emrettiği şeydi başına gelen sıkıntılara karşı ne yapmasıydı kardeşleri sabretmesini. Yani Allah Azze ve Celle'nin tabi esma sıfat meselesi çok uzun bir meseledir. Dediğim gibi İslam devletlerinde bu baptan insanlar kafir olmuşlardır. O dönemde bir, az önce de ifade ettiğim üzere kabir şirki olmadığı için, hüküm noktasında insanlar Allah'a ortak koşmadıkları için şeytanın gireceği bir kapı vardı. Orası da neydi? Akideydi. İnançtı. E inanç akide nasıl çıkar katteki? Sözle. Değil mi? Adam diyor ki Yahudi Hristiyanlığın iyileri de cennete girer. Bu ne demektir? Bu adam inanıyor ki Yahudiler de, Hristiyanlar da cennete girer. İtikat ediyor yani buna. İnanıyor, itikat ediyor. Bu itikat ne itikadıdır? Küfür itikadıdır. Ümmet icma etmiştir. Mesela. Adam itikat ediyor ki şirk koşan cehaletle mazurdur. Ama Allah diyor ki la Allah şirki affetmez. Onun bir tane istisnası var. O da ikrah sahibine. O da umum ifade gene başka bir delille, karineyle taksis edilmiş. Onun haricinde başka hiçbir delil yok taksis eden. Gene delilik var, o da aridî engellerde. Ama onun haricinde bugünkü zındık ve sapıkların getirdiği gibi Allah'a cehaletle şirk koşan, küfreden insanlara bu itikada İslam diyen, bunun insanı dinden çıkarmadığını söyleyen insanlar Allah'a ve yalanlamışlardır, bozuk itikatlarıdır. Sözleri bunu ortaya koymuştur, o itikadı ben kalbi yarıp bakamam. Adam sözünü söylemiş, bizim o sözden çıkardığımız bir netice var, bir itikat var delaletede. O yüzden o dönemde dikkat ederseniz, selef mesela çok böyle, o böyle dediği, bu böyle yaptığıdan nehyetmelerine, yasaklamalarına rağmen, selef hep oturmuş, kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Kim işte Allah görülmez derse kafirdir. Kim, mutezile söylemiş bunu İslam tarihinde Allah kıyamet günü görülmez demişler, inkar etmişler. E oradan başkaları çıkmış demişler ki e, iman söz ve tasdiktir. Küfürse yalanlamaktır cehmiye söylemiş. Selef demiş kim bunu söylerse kafirdir. Şimdi bak böyle söylerse, böyle ederse, böyle yapan, böyle söyleyen hep sözler üzerinden konuşmuşlar. E biz peygamberden biliyoruz ki ne henenli sası anqal ve Peygamber böyle denildi, böyle denildi de nehiy Ama bir şey, bir söz küfür itikada delalet ediyorsa, küfür itikadı yayıyorsa, küfür inancın kapısını açıyorsa işte bu hadis bu vakaya söylenmiş hadis değildir. Kal ve kıl değildir yani. O yüzden ehli hadis Hadis naklederken, bidatçıları ta'an ederken ta'ane nehtab diyordular. Haydi gel, gıybet edin. Niye? Bu adam muteziledir bak ondan. Mutezilenin fikirlerini destekleyen hadisi alma. Bu adam kaderidir. Kaderle alakalı uydurma hadis getirse dikkat et. Bu adam haricidir. Bununla alakalı hadis getiriyor, inkar ediyorsa dikkat et mesela. Oturuyordular, insanları ta'an ediyordular. Bak İmam Zehebi büyük bir alim. Rical ilmi denen bir ilim var. Nedir rical ilmi? Rical Arapça erkekler demek. Doğru mu? Onlarca alim kitap yazmış. Tek tek isim isim adam yazmışlar. Ahmet'in oğlu İlyas. E kimmiş bu? Yalancı. Aklında problem olan. İşte ne kadar kötü sıfat varsa saymış. Bunun hadisi kabul edilmez. Bu adam ne konuştuğunu bilen adam değildir. Mehmet'in oğlu Abdullah. Kimdir bu adam? Dininde kadır, güvenlidir, fakirdir, Allah'tan korkar. Bu adamın sözü doğrudur. Oturmuşlar, insanların gıybetini kağıda yazmışlar. Demek ki bazen bunun meşru tarafları var. Demek ki şeriat onu mutlak manada nehyetmemiş. Yalan yasak mı şeriatta? Yasak ama üç yerde müstesna. Nerede? Savaşta düşmana karşı kocanın karısına karşı söylediği ve iki Müslüman arasında yaparken söylenen yalan. Demek ki şeriattaki her sözü yerine koymak lazım. Her dersimde aynı yere dönüp dönüp geliyorum. Yani söz yerine konduğunda değer ifade eder. Yerine koymadığınız müddetçe sözü, hiçbir değeri, hiçbir kıymeti ne Allah katında, ne Resulü katında, ne de müminler katında yoktur kardeşlerim. Burada Tabii çok uzun şerh getirmiş şey, siz söyleyin adını. Ee, İmam Alusi, bu Risale'ye yazdığı şerhte. Burada bir ayet-i kerime getirmiş, onu nakledeceğim. Çünkü biraz konumuzla alakalı, bu gene bahsedilen mevzuyla alakalı olarak. Ayet-i kerime Fusilet Suresi 21 ve 23. ayet-i kerimeleri getirmiş. Cahili ehlinin Allah'ın sıfatlarında nasıl sattığına örnekler veriyor. <gülüyor> وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ lima شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Kafirler, din günü kıyamet günü dediler ki derilerine cilt deri demek Arapça li dihim derilerine dediler ki lima şehittum aleyne. aleyhimize niye şahitlik ettiniz siz galu dediler ki ente kannallahu lazi ente kull şey her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu bizim elimizde değil dedi ki bu adam falan gün şirki işleri bu adam falan gün bu fıskı işleri, Bu adam falan gün şu nifaka bulaştı. Deriler, etler, kemikler hepsi şahitlik edecek insanların aleyhine. İnsan öyle zalim bir varlık ki kandıramayacağı Allah'ın huzurunda bile yalan söylüyor. Nuh kavmi, Tirmizi sünende rivayet ediyor. 950 sene davet yapmış. inkar ediyorlar Nuh bize davet yapmadı diye. Bizim mazeretimiz var Nuh bize anlatmadı diyorlar. O zaman bu ümmet şahitlik edecek diyor Nebi bir salan salan. Ve cennakum vasata li tekunuu şuhada Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanlara şahit olasınız diye. Bu ayeti kerimenin tefsirinde tefsir kitabında İmam Tirmizi sünenleri rivayet ediyor bu hadisi. İnsan böyle zalim bir varlık. Allah bu zulmü neyle gideriyor? Derisinin şahitliğiyle gideriyor diyorlar ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Ve <gülüyor> huve halakakumu evvel İlk seferde yaratan oydu. Ve ileyhi Ona da döndürüldünüz. Vem kuntum testetir testetirun en yeshhed aleikum sem'ukum ve la absarukum ve la juludukum velakin zanantum enna Allah Yalnız diyor size gizli kalan şey aklınıza örtülü kalan şey Derilerinizin, kulaklarınızın veya gözlerinizin aleyhinize yaptıkları şahitlik değil. Sizin Allah hakkındaki batıl zannınız sanki Allah bütün gayretleri bilen değil. Allah hakkındaki bu kötü zannınız. Müşrikler bu kötü zandaydı. وذلك ظنكم الذي ظننتم. Bu sizin zanlınızdır işte o üzerinde olduğunuz şey. Ama zan haktan bir şey götürmez Necm suresinde dediği gibi. Ama yu'ni alil hakki şey'a. Ve zan şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey götürmez. Hak değildir zan hakka mukavemet edemez. Hak geldi mi o zan yok olup gidecektir kendiliğinden. Velak ve zalikum zannukum allazi zanantum rabbikum Ardâkum fe asbahtum al khâsiri Ve bununla da hüsrana uğrayanlardan olduğumuz. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala'nın bu ayeti kerimesi hakkında İmam Bukhari Müslim Tirmizi Nesai'nin ve Abdullah İbni Mesud'dan bir grup hadis ehli sahabenin e, cemaat olarak naklettiği rivayette Kabe'nin örtüsünün yanında 3 tane adam vardı. Bir tanesi Kureyşli, iki tane Sakifli. Başka bir rivayette biri sakifli, iki kureşli olmak üzere. Bunlar kendi aralarında konuşurken, hadisi şerifte diyor ki bunlar karınların eti çok olan, كَثِيرُ الْلُحُومِ لِبُتُونِهِمْ Karınlarının eti çok olan, قَلِيلُ فَقْهِ قُلُوبِهِمْ Kablenin da az olan ahmak kimseler. Belki o kavmin büyük insanları ama hadis onları böyle vasf ediyor. Onlar dediler ki kendi aralarında konuşurken Allah hani her konuşulanı işitir mi? Biri dedi ki açıktan konuştuğumuzu işitir. Biri dedi ki kısık sesle de konuşsak işitir. Başka biri dedi ki kalbimizde gizlediğimizi bilemez diğerlerini bilir. Cahiliye ehli, cehalet ehli Allah hakkında zanlar yapıyorlar. Öyle midir, böyle midir şey. Şimdi ne kadar garip geliyor değil mi? Ya adam bunu da zanneder mi kardeşim diyoruz ya. Yani öyle komik şeyler zannediyor ki, bir tanesi bana soruyordu yakın akrabam diyor peygamber hanifiymiş değil mi diyor. Arasında bir fark yok ki. O da zannediyor peygamber Hanifi mezhebinden O peygamber zaten, Hanifi mezhebi peygamberde 100 sene sonra çıkmış yani. Adam dini bu zannediyor. Yani ne farkı var Allah hakkında onu zannetmesi ile bunu zannetmesi arasında? Hiçbir fark yok. Yani misaller veya örnekler oturulup kayıt altına alınsa belki çok çok komik şeyler çıkacak. Öyle mi? Mesela <gülüyor> diyorlar ki karın isterse sakalını koyamazsın kesmek zorundasın. Niye? Karını nikahladım nikahladı mı ilah mı nikahladı? E ilahın sakal koy diyor, karı koyma diyorsa atarım gider yani. İlah bulamam başka bir tane var hak olan ama kadın bulursun çoktur. E bu da zan. Allah hakkında din hakkında zan zanın örnekleri misalleri bitmez ki sabaha kadar kayıt altına alsak cahri ehli müşriklerin ve bugünkü müşriklerin birçok batıl zanları çıkacak ortaya bu konuşmanın üzerine Allah bu ayeti kerimeye indiriyor az önce söylediğim gibi bu sizin batıl zanınızdır bununla beraber de hüsranı uğrayanlardan olmuşsunuzdur diyor şimdi İmam Ali sözüyle sözü de bitireceğim zaten hava yeteri kadar sıcak ve yeteri kadar vakti de doldurdu. İmam Ali'sünün sözleriyle nokta alıyorum inşallah. Ali'su diyor ki: "Wantet alemu enne ma alayhi akseru mutakellimin muslimin min ilhadi fi'l esma ve's sifat fawqa ma kana alayhi ehlu'l cahiliye." Diyor kelamcılardan, Müslümanlardan bir grup sapık bidatçılar, hataya, sapkınlığa, azgınlığa dalanlar senin de bildiğin üzere diyor birçok tâife ehli cahiliye gibi ve onlardan hatta daha kötü bazı sapıklıklara düştüler. Fesemmullaha bi'sma'in ma anzalallah biha min Allah'ın delil indirmediği isimlerle Allah isimlendirmeye kalktılar. Men kâle eleyse lillâhi sıfatun bihi dediler ki Allah'ın hiçbir sıfatı yoktur kaim olan. Onlar cehmiler değil mi? O sapıklar Allah'ın sıfatlarını inkar ettiler. Selef bunları tekfirine icma ettiler. Bunların küfrü açıktır. Yani kim derse ki Allah görülmez, şey Allah özür dilerim. Allah görmez, Allah işitmez. Kur'an'daki Allah vallahu semi alim Allah işitendir bilendir ayetlerini inkar ettiği için kafir olur. Selef bunların tekfirine icma etmişler. Bu bidatçıların tekfirinde icma var. Ve minhum men kal inna Allah lem yetekellem bil kutub illati Allah indirdiği kitaplarla konuşmamıştır diyenler var. Gene Mutezile'nin bir kısmı Kur'an mahluktur diye Allah Musa ile konuşmamıştır diyenler Bakın Mu'tezile şöyle bir tevilde bulmuşlar. Biliyorsunuz Allah Musa ile konuştu değil mi? Turdağında 40 gün. Nasıl konuştu? Biraz Ayşe-i Sünnet'in itikadını açayım. Gene kafamız yarım yamalak geçmeyelim konuları. Mu'tezile diyorlar ki Musa dedi ki Rabbi erini. Yani bana kendini göster ya Rabbi. Dedi ki sen buna sabredemezsin, güç Velakin getiremezsin. Ve ama dağ bak eğer feyn istakarrat eğer istikrar bulur, yerinde sağlam kalırsa da o zaman belki görebilirsin. Ve Allah felemme Ayet-i Kerim'in Arapçası unutu. Ne zaman ki Rabbin dağ tecelli etti ce'alehu daha Dağ paramparça oldu, yandı. Koca dağ yandı. Sadece Allah'ın nurundan yansıma gelecekken dağ ona dayanamayıp yandığı yok oldu. Musa ve Sa'yıqa, baygın bir şekilde yere kapandı Musa'da. Baygınlıktan düştü. O yüzden ölüm geldiğinde bize bir baygınlık gelir. Ölüm sarhoşluğu, baygınlığı denilir ya. Allah bize o anda afiyet versin. Peygamber bile kurtulamamıştır ondan. Allah'ım bize kolaylaştır onu ya Rabbi. Yani insan ayağının kaydığı bir yerdir. Öyle bir sarhoşluktur. Hani... Karabasan birçoğunun belki rüyasına gelmiştir, görmüştür. Bağırmak istersiniz ama sesinizi duyuramazsınız. Çığlığınız çıkmaz, diliniz dönmez. Bir şey okumak istersiniz, okuyamazsınız ya. O an öyle bir andır. Yani o bildiğin kelime-i var ya, söyleyemez hale gelirsin ya. Aa ezberledik, biliyoruz hepsini, söyleriz falan. Öyle takılırsan görürsün ölüm baygınlığı geldiğini. Hatta nakledilir hani belki çok sahibi bir de değil de Ahmet bin Hanbel, Ölürken la, la, la, la falan yapıyormuş. Oğlu da demiş herhalde babam yani kelime-i getiremeyecek. Biraz aklı açılınca demiş baba niye öyle diyorsun desene la ilahe illallah. Oğlu Abdullah da fakih biliyorsunuz. Oğlum şeytandı bana küfrü nasihat ediyordu. Gel Hristiyan ol Yahudi ol. ben ona la, la diyordum ya yani. Yoksa kelime-i şehadete değil. Zaten şeytan gelir der mut ya mut ya Yahudi ölü Hristiyan. Her biriniz ölüme yaklaştığını hissetmiştir. Gelmedi mi o vesveseler? Şöyle bir dönüm hafızalarınızı tazeleyeyim. Ağır bir kaza geçirmiştiniz, ölümün ucundan geçmişsindir. Öleceğini zannetmişsindir, öyle bir hastalanmışsındır, hastane götür. O an hep bu vesveseler artar. çok kuvvetli bir şekilde. Bunlar şeytandan. Şeytan çalmaya çalışır o an. O yüzden Musa Rabbi ile karşılaşacağı için baygınlık içerisinde düştü ayağa kalkamadı. Ve ayıldığında Rabbim dedi ben daha talep etmiyorum bunu. Ben daha talep etmiyorum. Zaten ne bilsem diyorum. Allah Subhanahu taala cennette her cuma günü müminlere kendini gösterecek. Eğer diyor Allah dilemeseydi hepsi yanacaktılar Allah'ın nurunda. Hepsi yanıp yok olacaktı ama Allah yanmalarını dilemediği için, cennette ölüm olmadığı için Allah onları tutacak. Bakabilecekler Allah Subhanahu taala. Çünkü fe arada şey en yakule lehum fe feyakum. Bir şey dilediğinde Allah ol der ve oluverir. Allah için hiçbir şey zor değil dedi yani. O yüzden ehli sünnet mutezileyle tartışırken Allah ahirette görülür mü? Demişlerdir ki Allah için zor değil. Evet akılla baktığında yani mahluk bizler nasıl Rabbimizi halıklı görelim. Ama Allah dilediyse nasıl yanmadın yanmamamızı dilediğinde yanmıyorsak görmemizi dilediğinde de biz Rabbimizi ne yapacağızdır? Göreceğizdir. İşte muteziyle bu Allah'ın, Musa Aleyhisselam'ın Allah Celle Celal ile konuşmasını şöyle tevil ettiler. Dediler ki Allah ağaca bir ses yarattı, Musa o sesi işitti, Allah'ın konuşması bu yolla oldu dediler. Ehli sünnet ve cemaat böyle bir şeye inanmazlar kardeş. Bu bidat ehlinin inancıdır. Sünnet sahipleri, sahabenin talebeleri, onların talebelerinin talebeleri, Ahmet bin Hanbeliler, İmam Bukhariler... Allah Musa'yla sesle konuşmuştur. Ve Musa da bunu işitmiştir. Bu kadar. E nasıl hangi bizi ilgilendirmez? Sen mesela biz hepimiz iman ediyoruz ki Allah'ın eli var. Kur'an'da diyor. Yadullahhi dediler ki Yadullahhi Allah'ın eli kapalıdır, cimridir. Ben yedahu mafsutate. Bir iki eli açıktır Allah subhanahu. Ayette öyle söylüyor. Allah İblis'e diyor benim elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan nedir? Allah'ın eli vardır diyoruz ama haşa bizimki gibidir demiyoruz. Haşa başka bir yarattığının gibidir demiyoruz. Onu diyen kafir olur. Keyfiyetine nasıl girmiyorsak Allah da Musa ile konuştu. Keyfiyetine girmeden zahiri olduğu üzere ve Musa da Rabbinin kelamını işitti. Şimdi birçok hadiste kıyamet günü kulun Rabbi ile konuşması var doğru mu? Hangi dille konuşacak? Nasıl duyacak kulunu? Yani bunlar bizi ilgilendirmez. Allah ol derse olur, bitti. Genel kuram asıl bu. Allah bir şey ol dediğine verir O yüzden Musa Aleyhisselam Rabbi ile hakiki manada konuşmuştur. Rabbiniz Rabbinden gelen sesi işitmiştir. Rabbinin ona ne söylediğini anlamıştır. Rabbi ile karşılıklı bir hitaplaşması, bir konuşması gerçekleşmiştir. Kim bunu inkar ederse kafirdir, muteziledir, cehmiyedir. Kim Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu Wa Taala'nın Musa Konuştuğunu inkar derse kafir olur O bunu kastediyor ee, Ve en sonunda da diyor ki İlâ gıyri delke minel ilhâdi bihi kutubehum. Buna benzer birçok sapıklıkları var Allah'ın isim ve sıfatlarında insanların saptı Kitapları bunlarla dolup taşmıştır diyor Ve meleğûhâ minel hezeyen Hezyanlarla, ziyanlarla bu kitapları sapıklıklarla doldurmuşlardır. Vazannu enne'l ayate muhtassatun bi ahli'l Zannettiler ki bu ayetler de sadece müşrikleri ilgilendirir, bunlara hiç nasip yok bu ayetler. Ve madarru fardul kamil li Onlar Onlarda şüphesiz ki nedir? Değildir, bu ayetin içerisinde var olan genel mananın içerisindeki fertlerdir diyor ve şu sözle bitiriyor. Ben de bitiriyorum. Ve Allahu taala nawwara Allah kimin basiretini açtıysa, kimin kalbine nuru koyduysa, اَرَضَانَ akdi اَقَعِدِهِ مِنْ كُتُبِهَا اُلَا اَتَّوَائِفِ Akidesini diyor, bu taifelerin kitaplarından almaz. Maturidilerin, Eşarilerin, Mutezilelerin, Cehmilerin hepsi kitap yazmışlar. O yüzden selef bidatçıların kitaplarından avamı sakındırdılar. İçinde bidat olan kitabı okumayı yasakladılar. İçinde bidat olan kitabı satmayı... Haram olduğu fetvasını verdiler. Niye? Avamı ayıramaz hangisi haktır hangisi batıldır. وَتَلَقَّ مَعْرِفَةِ اِلٰهِيهِ مِنْ كُتُبِ الْسَلَفِ Rabbini tanırken de selefin kitaplarına müracaat eder. مُشْتَ مِلَةٌ عَلَى نُسُسُ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ O kitaplar kitap ve sünnetin naslarını kapsamıştır. Onun özetini insanların önüne basit bir şekilde sunmuştur. Hiç kimse Rabbini Allah Azze ve Celle'yi Allah'ın vasfettiğinden başka şekilde tanıyamaz. Allah'ı en iyi Allah biliyor. O bize kendini nasıl anlattıysa biz öyle iman ederiz. Ne fazlasını ne eksiğini söyleriz. İnsanlar bu konuda ifrata ve tefrite gittiler. Bütün konularda gittikleri gibi Allah bize hak ifenin doğru inancını akidesine ulaştırsın. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa Nesin ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik aşhad ve la ilahe illa testağfurke wa tuvh ilek.